Kıymetli Arkam Radyo dinleyenleri. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyoruz. Bir Gariplerin Kitabı programında da Profesör Doktor Etamci Beyoğlu hocamızla beraberiz. Kıymetli hocamız bize Esat Efendi Hazretlerinin hayatını, menakıbını, tasavvufi görüşlerini anlatıyorlar. Kıymetli hocam bir önceki programımızda Esat Efendi Hazretlerinin serî sûlûk alakalı kanaatlerinden bahsetmiştiniz. Tasavvufun en önemli mevzularından birisi zikir. Bu Esad Efendi Hazretlerinin zikirle alakalı görüşleri. Bir tarikat şeyhi olması hasebiyle de bu e, zikirle alakalı kanaatleri. zikri nasıl yorumluyor? Zikir nasıl tanımlıyor? Bunlardan bahsedebilir miyiz? Evet. Evuzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatü ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Efendim esad bile Hazretleri kulun kendisinde bulunan ilahi yönü ortaya çıkarmasıdır. Biz bir yönümüzde ilahi bir vardığız Allah'tan geldik. ''İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.'' ''Biz Allah'a mahsusuz.'' ''Evet.'' ''Biz Allah'a aitiz.'' Bunu hatta İngilizcere ...tercüme ederken... ...orada... ''İnna lillah''daki ''li'' harfcılarını... ...anlatırken proposition olarak... ...İngilizce'de ''for'' kullanılıyormuş... ...eskiden. Evet. ''We are for Allah.'' ''Biz Allah içiniz.'' ''Hayır for'' oradaki ''li'' ''for'' karşılığı değil... We are devoted to Allah. Biz Allah'a mahsusuz. Ait olmak. Allah'a has, ız. Allah'a has olmak. Allah'a mahsus olmak. Allah'la hususileşmek. Evet. Allah'a hususi olan, Allah'a mahsus olan ız biz. Diğerler, diğer varlıklar bizim gibi Allahü Teala Teala'ya mahsusiyeti, özel mahsusiyeti yoktur. Evet. İşte esadil vaziretleri, -Bi zikir bir insandaki ilahi yönü ortaya çıkarır derk. İnsanın ruhu bir yönüyle elmalı Hamdi Yazır işte veylülükülüye anlatırken, naarullahi'l muqaddatül elleti tettali'u ala'l afide öyle bir cehennem atış ki kalbin fuat bölümünün üzerine kaplar. Evet. Bizim kalbi ruhumuzun kalbimizin kalbimizdeki ruhun Fuat tavrı öyle konuşayım daha düzgün olacak ifade. Teknik hata yapmak istemiyorum. Estağfurullah. Bu yani insan ruhunun bu dünyaya açıldığı tamamı düşünce. Ruhumuz o Fuat yönüyle tamamen düşünce ve versiyonlardır. Bir de ruhumuzun Allah'a açılan bölümü var. Ruhumuzun Allah'a açılan bölümü daha çok dünyaya açılan bölümü daha az. Geçen doktora dersinde talebelerle bir atölye çalışması yapmıştık. Evet. Yani ruh bu fuat kısmı acaba fuat kısmıyla yani dış dünyaya açılan kısmıyla e, hangi kavramlar ortaya çıkıyor? İşte Fuat Bir de ruhun Allah'a açılan Nokta-ı dediğimiz kısım var Onunla ortaya çıkan şeyler nedir Böyle bir Altmış'a yakın e, Fonksiyonel bir yapıl Ortaya çıktı yani Ruhun fonksiyonları mı? Diyeceğiz ruhun öyle? fonksiyonları diyebiliriz Yalnız e, ruh anlatılamaz olduğu için evet. Bu ifadeleri Biraz da yani ürkerek kullanıyorum evet. Yani cesaretle kullanmıyorum Mesela ruhumuzun bir özelliği hatırlamak. Düşünceyle alakalı. Fikir düşünceyle alakalı. Ruhumuzun dış dünyaya açılan özelliği, kabiliyeti, potansiyeli. Bir de Allah'a açılan yönü var ruhumuzun. Orası zevkli Müslüman. Lenin de olsanız, Karl Marx da olsanız o yönümüz hepimiz Müslüman. Farkında değiliz tabii o yönümüzün. Zikirle Allah'la bağlantılı ruhumuzun o bağlantısını fark ediyoruz. İşte bu ifadeyi anlatırken, kulun kendisinde bulunan ilahi yönü yani ruhundaki nokta süveyda ile Allah'la bağlantılı olan kar ruhun, fuat kısmı değil de, dünya açılan kısmı değil de Allah'a açılan kısmıyla irtibatını sağlamak için zikir çekilir. Hmm. Mesela zikir, fikir, akıl, hayal, vehim, e, fehim, idrak onu basar ...ilim, efendime söyleyeyim himmet keşf enaniyet ilham sekinet hat tuluat tefekkür niyet üns, heybet e, basiret firaset nazar teemmül mana kalp efendime söyleyeyim e, his kelam tedebbür e, ibret rüya rüyet irade kast azim Efendim söyleyelim, zan, müşahede, muayene, e, takva. Bunlar kalbin hep nok fuat ile alakalı. Evet. Biz esas buyuz. Ve Müslüman olmak veya olmamakla alakalı olan ruhumuzun bu bölmesi dünyaya açılan bölmesidir. Evet. Allah'a açılan bölmesi istesek de istemesek de Müslüman. Ve orası ruhumuzun o tarafı cehennemden azap da görmeyecek. Çünkü teddali, alel efide. Yani cehennemin... ...nârullâhil mûgâdetülletî tettali'u Al efideh Elmalının... E, ...kalbin üstünde olan... ...fuad'ı yakalar, kavur, yakar... ...on üzerine doğar. Peki kalbin alt kısmı... ...noktayı süveydeh... ...o diye bir şey dokunamaz. Kulir ruhu, mi? evet. ruhu min en rabbi. Bilin mi? Evet. Yani... Eminem. ...ve es anil ruh. Sana ruhtan sonra sorarlar. Kulir ruhu emir rabbi. E, ruh Allah'ım... ...emirlerinden bir emir ilmi Size de çok az bir ilim verildi. Ruhumuzun fuat kısmını bilebiliyoruz. O da binde bir kısmı. Binde 9.99 bilinmeyen Allah'a açılan kısmı. Nominal nefisle temasa geçen kalbimizin fuat kısmıdır. İşte o fuat kısmını da aşıyoruz. Allah'la temasa geçen nokta-ı Kalbin Allah'a açılan kapısı i̇mam Gazali'nin tabiriyle. Veyahut da müdün Arabi tabiriyle Behti Hacer denilen ve Ahmet Avni konukunda uzun uzun izah ettiği bu yönümüz, zikir işte bizi oraya ulaştırmaya çalışır. Dolayısıyla oraya ulaşmak için Allahü Teala Teala zikredilirse kişi aşka ulaşır. Aşk da ruhumuzun Allah'a açılan bölümüyle alakalı, imanla alakalı. Hatta aşk Allah'tır da deniliyor bizim tısavvıfta. Evet. El yani Allah için hüvel aşku vel aşku vel maşuk diye anlatımlar vardır. Tefurat olduğu için ben derin dinleyicilerin kafası karışmasın diyor. Okunlara girmiyor. Evet, biraz... Ama kaba olarak anlatmaya çalışıyoruz. Zikir bizim esas ruhumuzun Allah'a açılan kısmıyla kısmıyla bizim irtibata geçmemizi sağlayan bir araç durumunda. Ekmis salate li Mesela bana namaz kıl. Namaz kılmaktan maksat zikir çekmektir. Peki zikir çekmekten maksat nedir? E la bizikrillah kulub. Zikir kalpte imanı artırır. İşte kalbin noktayı buydı kısmı. Yani aklı aşan kısmı. Evet. Ruhun akla yakın ve kavrayabildiğimiz ve psikoloji ilmiyle de biraz yorumlayabilip biraz logos tozu serpip ortaya çıkarabileceğimiz nedensellik, sebeplilik ki ...ve deterministik kurallar içinde... ...açıklayacağımız Fuat yönü... ...tam değil de ise Nisbi olarak konuşuyoruz bunları... ...o binde birlik bir kısmı... ...psikologlar esas... ...ruhumuzun Allah'a açılan yönünü bilemiyorlar... ...çünkü bilebilmeleri için... ...aklın oraya nüfuz etmesi lazım... ...bilmek, ilim akılla olacak bir iştir... ...aklın ilmi ermediği yerde... ...iman söz konusudur... ...aklı aşan yerdir... ...ilmin ötesi veradır... ...maveradır... Evet. ...orada sadece inanırım... Bitti başka bir kelime kullanamazsınız İnandım bitti Yoksa bildiğiniz yerde iman söz konusu olmaz Şu bakkal bu bardak önümde duruyor şu anda Çay bardağı önümde Önümde olduğunu biliyorum Deme hakkına sahibim Mantıken önümde olduğuna inanıyorum Kelimesi saçmadır çünkü zaten görüyorum evet. İman gaybedir Olmayanadır Aklın ulaşamadığı karanlığadır kontumadır. İşte Esad elbihazretlerinin dediği gibi ...zikir kulun kendisindeki ilahi yönü... ...var olan zaten bir ilahi Allah'a ait... ...Allah'a mahsus bir yön var... ...onu ortaya çıkarmak üzere yapılır... ...insanda ise Allah'ın 99 ismi meknuzdur... ...çünkü halifedir insan... ...işte bu esmanın... ...insanın arkesini oluşturan... ...bu potansiyel yapının kinetize edilip ortaya çıkarılması... ...ancak zikir çekmekle mümkün olur zikir çekmez, zikir çekmez iseniz sizdeki bu Allah'ın 99 esması acımaktı, merhametli, cömertlikli, yumuşak başlılıktı. işte şefkatli, rızık vericilikli, işte hayat bir, bir sürü bir şeyler var yani. Bunların 99 isminin ortaya çıkması Allah zikriyle oluyor. Allah ismi de cami bir isimdir. Evet. Insandaki bu potansiyel yönler ortaya çıkarılamazsa insanın ruha ait, ruha ait yönü eksik kalacak. Bedene ait olan hayvani yönü ön plana çıkacaktır. Eğer siz zikir çekmezseniz kendi öz varlığınıza, esas Allah'la temasa geçen ruhunuzun o yönüne ulaşamazsanız ...hayvani tarafınız garip gelir... ...ve hayvani bir yaşayışla... ...günlük yeme, içme, gezme, tozma... ...bunlarla vakit geçirirsiniz... ...hayvanlar da böyle yapıyor... Beden ruha tahakküm ediyor o zaman değil mi? Beden, Beden ruha... Nefis, ...nefis daha doğrusu... ...nefis, nefis, nefis, nefis mi diyeceğiz ruha tahakküm ediyor... ...ruhu esir alıyor... ...halbuki bizden istenen... ...ruh nefse hakim nefse olmalı... ...nefse hakim olmalı... ...ya... Hmm. ...çünkü nefis kafirdir... ...ruh Allah'tan geldi... ...Müslümandır... ...Mevlana'nın dediği gibi... ...senin içinde... ...negatif ve pozitif iki ordu var olumlu bir olumsuz sürekli savaş halinde namaz zikir oruç zekat hizmet İslam'ı yaşarsan Müslüman orduları içinde kuvvetlenir. Yok bu ibadetleri yapmazsan içinde savaşan Müslüman orduları nefsin arzularının ordusunun önünde mağlup olur diyor. Esir olur. He. Çok net anlatıyor bunu evet. Mevlana Hazretleri. Meleklerde en fazla dört kanat olmasına mukabil İnsanda Allah'a vasıl olabilmesi için otuz kanat bulunmaktadır. Bu kanatların çalıştırılması da ancak zikirle mümkündür. Kişi zikir olmazsa duyamaz, göremez hale gelir. İşte bu otuz kanat dediğimiz aslında itibari bir şeydir. O otuz kelimesi fikir, zikir, akıl, hayal, vehim, efendim, fehim idrak saydık ya az önce... Hepsi düşünceyle alakalı bunlar. Kabiliyetlerimiz yani. Kabiliyetlerimiz mi? yok. Bunlar, ka bunlar bizim şeyimiz. <gülüyor> ee, kullandığımız araçlar ama e, potansiyellerimizi çıkarmaya yarıyor araç. Araç. Evet. Yani biz zikiri araç olarak kullanıyoruz. Zikir hedef değildir. Allah hedeftir. <gülüyor> Allah hazinesi var. O Allah hazinesini içimizde çıkarmak için hazineler yerde gömülüdür. Beden toprağına gömülmüş. ...kazma ve kürek lazım... ...işte zikir kazması... ...fikir küreği falan diye... Kanatlar. ...araçlar bunlar... bunlar kanat, evet, ...kanat, araç... ...işte evet. onlarla Allah'a çıkacağız biz... ...dolayısıyla... 30 kanat e, demiş olduğu husus... ...bizdeki Allah'ı bulmaya yarayacak... E, ...donanımlarımız... ...potansiyellerimiz... ...derviş olup da siz zikir çekmekseniz... ...bu potansiyelleriniz... ...asla açığa çıkmaz... ...evet... Yani zikir çekmiyorsun. O zaman potansiyelini aşağıya çıkaramazsın. Olay bitmiştir. Daha başka bir söz konuşulmaz. Bitti olay. Tamam. Zikir bunun için lazım. Bir tarikata intisap etmek bunun için lazım. Oyununu ortaya çıkaramayan insan aklı meadd değil, ...ahirete Allah'a indeksi bir, Allah referanslı bir hayat değil, dünya referanslı bir hayat yaşar. Bugün Müslümanların 199'u hep efendimiz söyleyeyim dünya referansı yaşıyor. Ömer Lütfü Metin'in yazdığı Allahsız Müslümanlık diye bir kitabı var Ortaya Dünya Neyort'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin resmini koymuş Kitabın önlük kapağına Bir Kabe'ye benziyor Müslümanlar da sarıklarıyla, cübbeleriyle Başörtülü kadınlarıyla o Parayı temsil eden Paranın Kabe'sinin etrafında Dönüyor Müslümanlar Allah'ın Kabe'sinin etrafında değil evet. Paranın Kabe'sinin etrafında dönüyor Müslümanlar dünyacı oldular. Bundan şikayetçi. Ve kitabın adına Allahsız Müslümanlık diyor koymuş. Alın bir okuyun kitabı. Siz zikir çekmezseniz... ...ilahi aslınızı... ...bulamazsanız... ...esas geldiğiniz yere ölmeden önce ölmek... ...Allah'a kavuşmak ölmek demek. Evet. Allah'a ulaşamazsanız, vuslada ermezseniz... ...öldükten sonra... ...karanlıkta kalırsınız. Aydınlanmadır zikir bu yönüyle. Evet. İşte... Kişi zikirsiz duyamaz, göremez hale gelir. Neyi? Maneviyat körü, maneviyat sağırı olur. Hak sözü göremez, hakkı duyamaz, hakkı göremez hale gelir. Diyor ki düşüp lalı perişan esadı bir aşıyan cana ne mümkün müstefad olmak lisanından hayalinden. İşte burada kişi sevgiliyi duyamaz hale gelir. Kendi hayalinden istifade edemez hale gelir. Gözler kör olmaz. La Lakin efsar. la taamelu'l absar. Velakin taamel. Taamel kulubilleti. Kulubilleti fi sudur, e, göğüslerdeki kalpler kör olur. E, zikir olmazsa işte göğüsteki kalp, e, kalpteki gözler kör olur. Biz esas o gözümüzü açacağız. Basar değil de basiretimiz açılacak. Kulağımız açılacak. O zaman ilahi duyuşlar ve sezişler başlayacak. Aslımızla temasa geçeceğiz. Yani dirlik orada. Ebedi dirlik abi hayat. Ölümsüzlük suyu orada. Allah'tır. Ölümsüzlük suyu. Ölümsüz olan Allah'tır. Allah suyunu katre katre içmektir zikir. Efendim burada Hazreti Esad... Kudüs'e sürruh efendimiz buyuruyorlar ki, Cenab-ı Hakk'ı övmek, yüceltmek ve onun azametini, büyüklüğünü ifade etmek maksadı ile söylenilen güzel, hoş, temiz ve kalpte muhafaza edilen Allah sevgisinin, Allah aşkının neticesinde oluşan fikir ve ince düşünüşe zikir adı verilir. Zikrin tanımını yapıyor yani. Zikrin tanımını yapıyor Yani Ama Allah sevgisi senin neticesinde oluşan Kişi sevdiğini düşünür İşte o düşünmesine zikir denilir Kişi sevmediğini aklına getirmez Bu zikir konusunu esasen anlatırken Bir zikir hatırlamak olduğuna göre bir Zihinsel bir faaliyet olarak Hatırlamayı ifade ettiğine göre Acaba unutmak ne oluyor bir de hatırlamak deyince daha önce bir şey yaşadınız, sizin belleğinizde var, hafızanızda var. Görünce hatırlıyorsunuz. Zikir gelmesi bu. Ben daha önce Allah'ı gördüm mü? Evet. Elefsi bezminde ben Allah'ı gördüm. Allah en güzel. Allah en hayır. Allah en iyi. Allah her mükemmelliği bulunduran bir varlık. ...biz bu dünyaya geldiğimizde... ...bir mükemmellik görünce... Evet. ...bir güzellik görünce... ...hemen etkileniyoruz, niye? Çünkü daha önce... ...o mükemmelin mükemmelini biz gördük, yaşadık... ...yaşadığımız için... ...güzeli ve iyiyi... ...tanıyabilmek için... ...tecrübe etmemize gerek yok, doğuştan getiriyoruz... ...çünkü daha önce Allah'la beraberlikte... ...güzeli, iyiyi ve hayrı yaşadık biz... ...ama şer yaşamadık... ...kötülükleri burada yaşayarak öğreniyoruz... ...kötürlükler yaşanılarak öğrenilir. İyilikler, hayırlar ve güzellikler... ...yaşanmıştı. Fıtrat i̇şte dediğimiz. zikir demek... ...o yaşananı hatırlamak. Hatırlanacak şey çirkin mi? Yok, güzel bir şey. Allah'ı hatırlıyorsun. Evet. Onun için zikir güzel oluyor. Bizim gen geçmişimde... ...bir Allah'la beraberliğim var. O beraberliğimi hatırlıyorum. Olay bundan ibaret. Fıtrat dediğimiz şey bu mu hocam? Fıtrat ve Fıtrat. daha ötesi. Daha ötesi. İlk... <gülüyor> elest i diye kısaca Öyleyse. o şekilde anlatıyoruz. Yani i̇şte insanın yaratılışındaki e, ontolojik olarak, varlık bilimsel olarak ileri sürülen Allah Tanrı arasındaki ilişkinin anlatımında bu büyük bir problemi çözüyor aslında. Evet. Allah'la insan arasındaki ilişkinin aslı aşktır, imandır. Bitti. Ve kişi neye aşıksa ona aittir. İnna biz Allah'a aitiz. Geçmişte öyleydi. Evet. Ve ile ihracıyon sonunda yine ona ait olacağız. Ona döneceğiz. Birisi li harf ceri, diğeri ila harf-i ceri. İla harf ceri de gaye mugayyada dahildir. Yani Allah'a gidip vuslat, ahiretli söz konusu Allah'ın izni olacak. Evet. Ama bizim burada anlatmak istediğimiz... ...biz zikir ile daha önce yaşadığımız... Biz tecrübemiz vardı. O tecrübemize gerisin geriye dönüyoruz. Bunu bilebilmek için unutmanın karakteri nedir? Psikolojik olarak unutmanın karakterini biz uzun uzun derslerimizde anlattık. Kişi sevdiği şeyi hatırına getirir. Çünkü hipokampus bilgi depolamasında sevmediği şeyleri hafızaya almıyor. Sevdiği şeyleri hafızaya alıyor talamus, beynin talamus bölümü, onu klasifiyet ediyor. Ve hipotalamus ise onlardan hangisi sana lazım? Onları ön plana çıkartıyor. Beynin korteksi de artık ellere, ayaklara hükmediyor. göz kulağa hükmediyor. Evet. E, amigdaladan başlayan beynimizin bir özelliği bu. Yani sevmediğiniz şey unutulmaya terk ediliyor. Bir şeyi hatırlamamanız, unutmanız Sevmediğiniz gösterir. Ahirete biz halamızdan çıkacakmışız. Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah... ...Kur'an-ı Kerim'de... ...İnna nesinakum... ...ey kulum seni unuttum. Yani seni sevmiyorum. Ey kulum... ...İnna nesinakum... ...sizi biz unuttuk. Yani sizi sevmiyoruz. Tam Türkçesi bu. Psikolojik olarak, modern psikolojide... Evet. ...Abraham Maslow ...kişilik oluşumundaki bazı problemlerle... ...ilgili makalesi var. Orada böyle anlatıyor... ...kişi sevdiğini hatırlar... Evet. ...yani... ...kişi sevmediğimiz... ...gözden gönülden uzak... ...sevdiğimiz gözümüzün önünde ve yanımızda... ...diyor... bağdatta ve yanımızda meselesi gibi... ...ve diyor ki allah Teala... ...biz sizi unuttuk, sizi sevmiyoruz... ...kemanesi ...siz dünyadayken bizi unutduydunuz... ...yani bizi sevmiyordunuz... ...sevseydiniz burada severdik... ...sevseydiniz hatırlardınız... Biz de sizi burada sever ve hatırlardık. Bizi sevmediniz, hatırlamadınız. Biz de sizi burada sevmiyoruz ve hatırlamıyoruz. Hatırlamattık kelimesinin altında... ...hermenetik olarak, anlam bilimsel olarak... ...ben sizi sevmiyorum. Bunun gerekçesi ne? Sebebi senin sevmemen. Sevseydin hatırlardın, zikir çekmedin. Feskürünü eskürkün. Tabii, feskürünü eskürkün. Zikretseydin, hatırlasaydın ben de seni hatırlardım. Hatırlamıyorsun, ben de seni hatırlamıyorum. ...bu ağır bir şeydir. Allahü Teala bir kimseyi unutur zaman... ...la yanzuru ileyhim... ...ona dönüp bakmaz. ...ve la yükemmü, ve la ...onlarla konuşmaz. Bakmaz ve konuşmaz. Bir insana bakmamak ve konuşmamak... ...ilgisizlik anlamına gelir. İlgi sevgidir, sevgisizlik anlamına gelir. Hmm. Kişi sevdiğine bakar... ...sevdiğiyle konuşur. Siz zikir çekiyorsunuz... ...Allah'a bakıyorsunuz yani... ...ve Allah'la konuşuyorsunuz yani... Bu, ...bu manaya geliyor. Ben burada... ...yani çok böyle... ...hoşuma giden... ...işte her şey ondan geliyor... ...her şeyi ondan biliyoruz... ...kainata ibretle bakmak... ...her şeyi de Allah'ı görmek... ...böyle Mevlana'nın güzel bir şiiri var... Evet. Ee, ...yüksek müsaadelerinizle... ...bu buyurun. şiiri okumak... ...çok hoşuma gidiyor... Hocam. Ee, ...okumak istiyorum... ...izninizle tabi... lütfen hocam... ...evet... Dil efendim Mevlana Hazretleri'nin ruhuna lütfen bir Fatiha okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ouzu billahi ve meşaitanir racim. Elhamdülillahi. rahim. <gülüyor> Vairen mutmainnatin melikalin amin. Dil dil ne bilir şekeri şerbeti? Sen yoksa lezzeti baldan mı sandın? Ne arı ne de ağaç verir nimeti. Elmayı, narı, yoksa sen daldan mı sandın? Her şey Allah'tan, yoksa sen başkasından mı sandın? Baharı gönderir, al gelin gibi. Bir hazine ki görünmez gibi. Allah güzeldir, cemal onun tecellisi. Güzeli yoksa sen yeşilden aldan mı sandın? Her şey Allah'tan Yoksa sen başkasından mı sandın? İnat edip ne kadar istesen de inadın olmaz Allah'ın takdirinden öte muradın olmaz Allah uçurursa senin kanadın olmaz Uçmayı yoksa sen kuştan Kartaldan mı sandın? Her şey Allah'tan Her şey Allah'tan Yoksa sen başkasından mı sandın? Allah'ın emriyle göktedir varlıklar Onun emriyle yerde kalabalıklar Allah dilerse kava çıkar balıklar Şu gördüğün düzeni, hayatı Yoksa sen faldan mı sandın? Her şey Allah'tan her şey Allah'tan, yoksa sen başkasından mı sandın? Gördüğün, göremediğin göz onun, bildiğin, bilemediğin öz onun, dediğin, diyemediğin söz onun, sözü, kelamı yoksa sen o dudaktan, dilden mi sandın? Her şey Allah'tan, her şey Allah'tan. Yoksa sen başkasından mı sandın? Allah dilerse azlar çok olur. Allah dilerse varlar yok olur. Allah dilerse açlar tok olur. Tokluyu yoksa sen paradan puldan mı sandın? Her şey Allah'tan. Her şey Allah'tan. Yoksa sen başkasından mı sandın? Elini açmış İbrahim duada, Nemrud'un ateşinde Ateşler gül bahçesi olur, türlü esrar içinde. Oğlu İsmail razı, kurbandır babasının peşinde O kesmeyen bıçağı, yoksa sen İsmail'den mi sandın? Her şey Allah'tan, her şey Allah'tan Yoksa sen başkasından mı sandın? Firavunun zulmün kucağında Musalar doğar. Açılır kızıl deniz, Firavunu boğar. Ortadan kalkınca sebepler, Gökten buldırcın yağar. Yoksa zaferi, Sen Ebabil'den mi sandın? Her şey Allah'tan, her şey Allah'tan. Yoksa sen ahyardan mı sandın? Kah gülersin, kah gözyaşına boğulursun. Gün olur tuz bulamazsın aşına. Dün bugün ne geldiyse başına. Eden odur eyleyen o. Yoksa sen kuldan mı sandın? Her şey Allah'tan. Her şey Allah'tan. Yoksa sen başkasından mı sandın? Ateşi söndürdün, suyunda kaldın. Sütünü içtin de koyunda kaldın. Bir römür yaşadın, oyunda kaldın. Dünyayı yoksa sen evlattan, maldan mı sandın? Her şey Allah'tan, her şey Allah'tan. Yoksa sen başkasından mı sandın? Allah'ın sanatı varlığın nakışında, Allah'ın şefkati ananın bakışında, Allah'ın rahmeti suyun akışında, Suyu yoksa sen pınardan gölden mi sandın? Her şey Allah'tan, her şey Allah'tan, Yoksa sen başkasından mı sandın? Başkasından mı sandın? Ellerin titrer, Feri kesilir gözlerinde, Kapılırsın pek amansız bir derde, Hastalık musibet ancak bir perde, Ey kul, ey kul, Eceli yoksa sen Ezrail'den mi sandın, Her şey Allah'tan, Her şey Allah'tan, Yoksa sen, Başkasından mı sandın Başkasından mı sandın Başkasından mı Amele bakarsın Ateşi tartar Rahmete bakarsın Ümidin artar Kurtar beni Allah'ım Kurtar Kurtar Ey gönül Kurtuluşu yoksa sen Amelden mi sandın her şey Allah'tan, her şey Allah'tan. Yoksa sen kurtuluşu başkasından mı sandın? Başkasından mı sandın? Başkasından mı? Muhterem hocam, Esad Efendi Hazretlerinin... ...Münakbunahmede anlatılan bir rüya tabiri hadisesi var. Bu rüya tabirinden bahsedebilir misiniz? Evet efendim. Ouzu billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin... Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim... Osmanlı sadrazamlarından Mahmut Muhtar bir gece bir rüya görür. Ama gördüğü rüyadan da çok etkilenir. Ertesi gün kelami dergahına gelir. Der ki efendim ben böyle bir rüya gördüm. Lütfetseniz de bu rüyayı bir tabir etseniz der. Hazreti Esad Efendimiz Kuddisesi Ruh. Anlatınız evladım der. Anlatmaya başlar. Efendim, bir odaya giriyorum. Duvara dayanmış iki tane yatak var. Birinde sevgili peygamber efendimiz oturuyor. Diğer yatakta da ezvacı tahirattan bir annemiz oturuyor. Ben içeri girer girmez sevgili peygamberimiz tebessüm etti. Bana döndü ve ruhumu etkileyen bir bakışla bana baktı. Bu rüyanın tabiri nedir efendim? Esad eribli hazretleri bu rüyayı söyleyece tabir eder. Evladım bu çok anlamlı bir rüya. Manası çok derin bir rüya. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görmek onun sizin yapmakta olduğunuz işleri tasvip ettiği, onayladığı anlamına gelir. Ve Hazreti Peygamber'i sallallahu aleyhi ve sellemi mahremiyle, ailesiyle beraber görmeniz, onun seni en yakın arkadaşlarından biri olarak kabul ettiğini gösterir. Yakınlığın o kadar fazla ki, işte bunu gösterir. Mahmud Muhtar Paşa bu yorumdan etkilenir. Gözleri yaşarır. Hemen kalkar. Esat Efenimizin saygıyla... ...büyük bir hürmetle... ...ellerinden öper. Resulullah'ı seven... ...rüyasında görmeli. Aşkıyla yanmalı... ...onun hasretini çekmeli. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz'i görmek... ...ne kadar büyük bir lütuf. Enes İbni Malik... ...Peygamberimiz vefat ettiğinde... ...işte... Daha 17, 19 böyle, 18 belki 16 yaşlarında. Peygamberimizden sonra 100 sene yaşamış ...Enebni Malik. Peygamberimizin himayesinde büyümüş. Peygamberimize aşık. 100 yıl yaşamış Peygamberimizden sonra. Her gece, her gece mutlaka rüyalarında mutlaka Peygamberimizi gördüm diyor. Aşka bakın. Evet. Her gece yatıyor, kalkıyor. Bütün şuraltı kompartımanları... bütün hücreleri tamamen Rasulullahla dolmuş. Başka hiçbir şey yok. O kadar seviyor. Her gece ama 100 yıl sürmüş bu. Evet. Biz bunları anlayamıyoruz. Yani ben tasavvuf hocasıyım. 39 yıldır tasavvuf okuyorum, okutuyorum. Bu ne manaya geliyor? Ben bende olmadığı için böyle bir hal. çok uzakta bir kaftağı gibi ancak sisli dumanlar arasında güzel bir şey olduğunu görüyorum da mahiyetini bilemiyorum demek ama ki, çok muazzam bir şey ha, mu, bize uzak bizim gibi yani. günahkarlara çok uzak efendim estağfurullah ah, ah. Mahmut Muhtar Paşa'nın e, bir başka hatrasından bahsediliyor Karl e, arasında bir diyalog geçiyor e, yine biraz da bundan bahsedebilir misiniz hocam? evet tabi Karl İyi ki Türkiye'ye girmiş de, Kelam dergisinde kalmış da, de. bir 15 gün kalıyor, 15 günde kalıp da tuttuğu notlar kitap olarak 150 sayfa, evet. az bir şey değil bu. Ve bugün Esad Eribli Hazretlerinin özel hayatı, yani incedenince hayatı, bazı özel fikirleri o hatırat olmasa inanın kimse anlatacak bir durumda değil. Evet. Bir de Karlıyet Avrupalı olduğu için. Esed Efendimiz ona açılmış da biraz evet. Bazı sırları da dökmüş evet. Bazen Yani o sırların sahibi Olamayız değiliz biz Biz kimiz ki Ama demek ki böyle sırların Esed bir Hazretleri farkında evet. Yani önümüzdeki Zat bu zat Yani Baya büyük bir zat önümüzdeki zat Yani Esed bir Hazretleri büyük bir anka kuşu Biz değerini bilemiyoruz Evet ...ben işte 35 yıldan beri fakir... ...Allah lütfetti çalışıyorum... ...yani esad Hazretlerinin... ...belki daha neler bulurduk... ...şu İsmet İnönü dönemi olmasaydı... ...o baskı dönemi olmasaydı... ...din baskı görmeseydi... ...nelerini görecektik... ...nelerini bulacaktık... ...bütün yani... ...bilinebilecek ne varsa hemen hemen hepsini... ...büyük bir oranda... ...toplayabildim ama... Toplaya, toplaya, ...bu topladıklarım toplayamadıklarım yanında bir buzdağı gibi. Yani onda dokuzunu bulabilmiş değiliz. Bu onda biri belki ediyor mu? Bilmiyorum. Öyle zan ediyorum kendi aklımda üstün sahibiyim. Evet. Ben o yıllarımı verdim bu işe elhamdülillah. Aa. Sami Efendi hayatı da bir yani hayatım boyunca sürekli Sami Efendi'ler birlikte birlikte birlikte onda üçte bir olarak yayınlamak istiyorum i̇yi. inşallah. Allah'ın izniyle. İnşallah hocam. Mahmut Umtar Paşa iyi bir böyle insaplı Aynı zamanda yani general yani savaş yapmış bir general ve sadrazam, başbakan iki sene başbakanlık yapmış. Şimdi elçilik falan da herhalde. Elçilik, elçilik falan da var ya, Paris'te ya, vesaire Paris'te, de, Viyana'da. Paris, evet. Şimdi Mehmet Ali Efendi bir, bir demirci hikayesi var. Onu dinliyorlar. O demirci hikayesi de şu. Ee, i̇nşallah niyetin bu altın oluk dergisinde Mehmet Ali Efendi'nin yani Pir Efendi'mizin oğlu Mehmet Efendi'nin hayatı pek düzgün bir şekilde yok ortalıkta. Bir beş altı sayfalık geniş bir şekilde İnşallah. bu kısa zamanda bir Mayıs ayında olmasa da Haziran ayında çıkacak şekilde bir hazırlamak istiyorum. Yani İnşallah. Mehmet Ali Efendi'mizin mübarek Allah Şehidi bunun da bir hayatının bilinmesi lazım. Evet. Efendim Esad Deribli Hazretlerinin oğlu. Mehmet Ali Efendi Hazretleri anlatıyor. Mehmet Ali Efendi Yemen'e gidiyor. Bir süre orada kalıyor. Ve orada görev yapıyor. Osmanlı Devleti tarafından... ...kadı asker olarak... ...veyahut hatta bir müderris olarak... ...yani bir resmi görevle tayin ediliyor. Yemen'de kalıyor. Yemen'de karşılaştığı bir demircinin elini sıkmış. O demirci ertesi gün... Mehmet Ali tek tekkesine giderek o tokalaşmadan sonra elinin bütün gücünü kaybettiğinden ve elinin çalışamaz hale geldiğinden şikayet etmişti. Yani demir dövemiyor öyle mi? He, demiri dövemez hale gelmiş. Bir kere Mehmet Efenimizin elini sıkmış demirci demir dövemez hale gelmiş. Eli felç gibi bir şey olmuş. Evet. Demirci doktora gitmiş. Doktor incelemiş bakmış. Ya senin elinde hiçbir arıza, senin elinde hiçbir hastalık yok. Safa sağlam. Daha sonra ona bu durumun neden kaynaklanabileceğini sordum. Diyor Mehmet Ali Efendi. Evet. Yani bu elinin gücünü kaybetti ama niye kaybetti diye demirciye soru sordum diyor Mehmet Ali Efendi. Demirci'nin verdiği cevaptan cinleri kendisine hizmet ettirebilmek için kara büyüğü yaptığını anladım. Evet. O İbranice bazı sihirli sözlerle 14 gün süre riyazet yapmış, oruç tutmuş. Ardından kendisine demircilik işinde yardım eden bir grup cinin sahibi olmuş. Onlardan elde ettiği güçle işi işte demircilik sanatı yapmaya başlamış. Yardımcıları. Evet. Öyle anlatınca dedim ki sen bunu yanlış yapıyorsun. Sen bir insansın. Kendi gücüne dayan. Evet. Böyle başka güçlere dayanma. İnsanlar cinlere büyük... ...kuvvet at atfediyorlar... ...neredeyse Allah'tan büyük gibi kabul ediyor... ...bugün bu devirin, bu devirde... ...insanlar çoğu böyle maalesef... ...yanlış oldasınız diye... ...o demirciyi ikna etmeye çalıştım... ...tarikata gir... ...tarikattan gelecek manevi ışıkla... ...tekrar kolun... ...gücünü kazanır... ...ve... ...bu konuda da ikna ettim... ...daha sonra onunla... Kalbi bir rabuta kurdum demirciyle. O karşılıklı oturup ona teveccüh ettim evet. diyor. Teveccüh ettiğim günün gecesi bir rüya gördüm diyor. Mehmet Ali Efendi Hazretleri. Baktım ki rengarenk azgın köpekler. Aman Allah'ım diyor. Böyle kahverengisi, beyazlısı, siyahlısı Çeşit çeşit beneklisi, beneksizi, küçüklüsü, büyüklüsü hepsi azın azın köpekler. Birbirleriyle bir savaşa girdiler. Birbirlerini öldürünceye kadar şiddetli bir boğuşmaya giriştiler. Evet. Daha sonra bir grup küçük siyah adamın da birbirlerini tamamen öldürünceye kadar kavga ettiklerini gördüm. ...köpekler birbirlerini yediler... ...bitirdiler. Siyah adamlar da... ...birbirlerine girdiler. Hepsi birbirini öldürdü. Hiçbir şey kalmadı. Ese gün o demirci... ...büyük bir kızgınlıkla bana geldi. Dedi ki... ...cinlerimi geri ver dedi. Onları benden aldın. Ben onların... ...yardımı olmaksızın çalışamam. Onları bana geri vermelisin diye... ...bağırıp çağırmaya başladı. Ben de ona... ...şu işe yaramaz dediğin... ...yeteneğini kaybettiğin... ...ellerine bir bak... ...bak dün tarikat dersi aldın... ...bugün çalışmaya başladı... Evet. ...ders alır almaz... ...cinlerin tesirinden kurtuluyor... ...demek ki... ...ders aldıktan sonra cinlerin tesirine giriyorsa... ...o kişi dersini iyi çekmiyor demektir... ...bağlılığı noksan demektir... ...çünkü silsile... ...Allah'ın izniyle himmet eder... Evet. ...sen bağlı olmayınca... Sizin de sana bağlı değil. Ne tevcut biliyorsun, ne sohbet biliyorsun. Böyle saldırılara maruz kalıyorsun, olayı oluyor. Giriyorsunuz, dersinizi ciddi çekeceksiniz. Allah atiyeceksiniz gezileyin. Allah'tan başka büyük var mı? Yok. Eleyse Allahu bi kafin yok mu Kur'an-ı Kerim'de? Allah yetmez mi? Ee. İnsanlar vehme diyorlar. Maalesef. Büyütüyorlar kafalarında. Büyük değil ya. Onlar da aciz bir varlık. Yapmayın bunu. Evet, bu demirci elleri tutmaz olunca tarikata giriyor, zikre başlıyor, tekrar eli kuvvet kazanıyor. O kötü varlıkların Şerrinden kurtuluyor. Liaton rüyada da köpek şeklinde gözükmüş. Bak işe yaramaz dediğin yeteneğini işe yaramaz dediğin yeteneğini kaybettim dediğin ellerine bak, artık çalışıyor. Elin işler halde. Sadece şu elli bakalım. Kaldır baluzu indir bakalım. Bu ellerini tıpkı cinlerle büyülenmeden önceki gibi kullanabileceğini göreceksin dedim. Demirci gitti. Birkaç gün sonra geldi. Hakikaten dediğin gibi oldu. Artık ellerime güç kuvvet geldi. Kullanmaya başladım dedi. Hatta etkisinden daha da güçlü dedi. E, sende o güç varken niye böyle pis varlıklardan... ...kendine yardımcı arıyorsun. Tarikata girdikten sonra... ...bu gibi varlıklar tesir etmez. Evet. Yani rahmetli Çiçekçi amca... ...Sami Efendi Hazretlerinden bu konuyla ilgili... ...bazı hatıralar anlatmıştı. Şimdi yeri değil de... ...yeri geldiği zaman onlara da anlatacağım inşallah. Allah'ın nasip edersin. İnşallah. Siz iyi bir Allah dedikten sonra... ...o Allah dedikten sonra her şey biter. Allah bes, baki heves. Allah yeter gerisi boş. Bu... Esad Erbil Hazretleri'nin oğlu Mehmet Ali Efendi Hazretleri Yemen'de görevliyken başından geçen bu olayı anlatıyor. Anlatınca Mahmut Muttar Katırcıoğlu Paşa dönüyor Karvet'e diyor ki efendim Sayın, Karin, Sayın Karvet bakın bu muhterem Şeyh Esad Efendi Hazretleri ve oğlu Mehmet Ali Efendi Hazretleri bunlar manevi güçlerle mücehhez adamlar. Bakın Hastalara nasıl iyileştiriyor? Maneviyatta nasıl bir üstünlük sahibi görüyorsunuz? Evet. Es'a Derbülü Hazretleri bir müşid ve din adamı olarak 50 yıl engin tecrübesiyle takdir edersiniz ki oğlundan bu hikayesini dinlediğiniz oğlundan daha fazla güce sahip. Ama siz Avrupalılar aklı merkeze alan çalışmalarla ilgileniyorsunuz. Eğer manevi tecrübeler yaşamak, bir fethe, bir açılışa keşfe nail olmak istiyorsanız, bütün bu aklı vesaireyi, engelleri bir kenara bırakmalısınız, bırakmalısınız. ve kalbinizi çalıştırmalısınız. Derin bir kalbi murakabeyle ya da varlığınızın manevi merkeziyle, kalbinizle rabıta kurarak, Şeyhin suretini sanki önünüzdeki bir aynada görüyormuş gibi her zaman gözünüzün önünde bulundurmalısınız. bulundurmalısınız ki ondan himmet gelsin, ondan feyiz gelsin, ondan manevi güç gelsin. Çünkü bir kimse neyi severse ondan güç alır. Yani men hacaran yentafi'u minhu hadis-i şerifine göre siz bir bir taşa ilgi duysanız ...o taştan size menfaat gelir... Evet. ...bir Allah dostuna ilgi ve... ...sevgi duyarsanız... ...ondan yine size menfaat gelir... ...fayda gelir, feyiz gelir, bereket gelir... ...ama sizi sevmeniz lazım... ...gıda gelecek... ...tabii manevi gıda... ...bu anlattıklarım... ...Molla Camii'nin... ...Leyla ve Meşun'un diye bir hikayesi var... ...Molla Camii'nin... ...orada... ...bu daha derin bir şekilde... ...tasvir ediliyor... Mecnun sürekli Leyla'nın hayaliyle geziyor. Evet. Bir derviş de kendi Leyla'sı şeyhidir. Onun hayaliyle gezmelidir. Orada bu Rabıta Kur dediğim hususun derinlikleri Molla Camii'nin Leyla ve Mecnun adlı eserinde geniş geliş anlatılıyor. Aşk bağı kur. Evet. Mecnun Leyla'ya derin bir aşkla bağlanmış varlığının derinliklerine dalarak hayalini tamamıyla Leyla'nın suretiyle doldurmuştu. Öylesine ki Leyla'nın sureti sürekli Mecnun'un gözünün önündeydi. Her yerde Leyla'yı görüyordu. Leyla her yerdeydi. Hayal ettiği bu suret o kadar latifti ki, o kadar güzeldi ki gerçek hayattaki Leyla bir gün onu köylerine çağırdı. Ey Mecnun bana mısın gel bakayım seni bir göreyim dedi. Mecnun gitti Leyla'yı gördü. Leyla onu çağırdığında hayalindeki Leyla'yı sekteye uğratmaması için gerçek Leyla'yı bir kenara bırakmış. Ve gerçek Leyla'nın da yüzüne bakmamıştı. Evet. Hayalindeki Leyla'ya aşık olmuş. Gerçek Leyla'ya değil. Yani aslında biri güzel bulmuş... ...o güzeli aşık olmuş. Yoksa o reel ...gerçek hayatta olan Leyla... ...güzel bir Leyla değil. Harun Reşit bile soruyor. Ya bu Mecnun'un aşık oldu Leyla... ...sen misin benim efendim diyor. Ya senin neren güzel ya diyor. Yani öyle güzel bir bayan değilsin sen diyor. Efendim Mecnun'un gözüyle bakın bana diyor. Hı -hı. Ya ben de bu aşık olmasaydı diyor değil mi? Meşhur Asık Feyse Şatıroğlu... Bu sendeki güzellik neye yarardı? Güzelliğin on par etmez. Güzelliğin on par etmezdi. Bendeki, ben de bu aşk olmasaydı. Ya. Yani, yani Mecnun'la görüşmesinde Mecnun Leyla'la görüşürken bile hep onun hayalini düşünmüş. Dıştaki Leyla değil, yine içindeki Leyla'ya bakmaya devam etmiş. Yani mecazi aşk, ilahi aşkın kantarasıdır, köyüdür, şey köprüsüdür. Ve mecazi aşkın afif olanına Böyle pis olmayanla tutulduğu için Mecazi aşk Hakiki aşka götüren bir köprülük olmuş Mecazi aşk ikiye ayrılır Esad Erbil'i Hazretleri öyle anlatıyor e, Ahmet o Onluk'ta da var bu Eğer Mecazi aşk şehvet kokuyorsa O insanı Allah'a götürmez O Leyla Mevla'ya götürmez Ama sırf bir güzelliğe aşıksa Leyla'nın e, Güzel olan Leyla'ya aşık olmak Leyla güzelliğine aşık olmak Güzel aşık olmak güzelliğe aşık olmak Güzelle aşıksanız o güzellik sizi Allah'a sıçratır Allah yükseltir evet. Onun için biz güzellere aşık değiliz Biz güzelliklere aşığız Bütün mesele bu bunu, Gençleri bunu anlatamıyoruz Anlamaları mümkün değil evet. Ve işte müritle şeyh arasında ilişki böyle olmalı Buyurun intisap edin esad hazretlerinden ders alın diye söylüyor siz bu mertebeye ulaşamadığınız müddetçe bizim doğu maneviyatıyla ilgili, tasavvuftaki maneviyatla ilgili hiçbir şeyi tecrübe etmeniz mümkün değil. Burada bahsetmiş olduğum bu konu, rabıtayla şeh sevmek, hayal etmek, manevi bir feyiz almak işte bu şekilde ancak tecrübe edebilirsiniz bireysel olarak. Gelin ders alın Esader-i çünkü ancak böyle bir manevi irtibat rabıta halindeyken Şeyh Esad bir Hazretleri sizi manevi gücünüzle kuşatabilir. Eğer siz bunu yapmazsanız şeyhin de yapacağı bir şey yok. Himmet şeyhim. Şeyh de diyor ki gayret evladım diyor. Gayret. Sen gayret etmeyince himmet olmaz. Yani bu tabi Esad Erbiye Hazretleri'nin oğlunun... ...başından geçen bu olay... ...ve bunun üzerinden... E, ...Mahmut Muhtar Katırcıoğlu Paşa'nın... ...yapmış olduğu bu yorum... ...gerçekten çok ilginç yani... ...böyle bir zatın e, oğlu işi görüyorsunuz... ...böyle bir insan manevi gücüne bakın... ...görüyorsunuz diyor... ...manevi gücü oğlu böyleyse acaba kendisi nasıl... ...kendi gücü nasıl... ...yani lütfen siz de... ...ona intisap edin, rabıta yapın... ...manevi bir beraberiniz olsun... ...manevi beraberlik olursa... ...siz de onun gibi olursunuz... ...yoksa olamazsınız... ...yani... ...el mer'u ala dini halilihi... ...bir kimse... ...kendi sevdiği dostu kimse... ...onun dini üzere olur... ...bu meşhur bir sözdür... Evet. ...ve de çok önemlidir... ...ve ben çok önemsiyorum bunu gerçekten... Onun için... ...bizim bütün dostumuz... ...sevdiklerimiz... ...hep Allah dostları... ...ve Allah dostlarına saygımız var... Sonsuz Hepsinde seviyoruz Ve bu sevgimizde yarın Allah için el -hubbu Olduğu için Ahirete faydasını göreceğiz Mecnun gibi Divane olası müridan Şem'a varıp Pervane olası sarikan. Yani Umuma varın O pervane böcekler gibi Etrafında sürekli dönün dönün İşte müritler de Mürşitlerin etrafında o güneşin etrafında gezegenler gibi dönsün. Mumun etrafındaki pervaneler gibi dönsün, dönsün, dönsün. Dönmek sonsuzluktur. Rabıta sonsuzluğa götürür. Bismillahirrahmanirrahim. Evet hocam. Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Kıymeti dinleyenler, hocamıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Bir programın daha sonuna geldik bir sonraki programda tekrar buluşmak umuduyla efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça efendim.